الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا هداي الله وما توفيق مع تصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله يصل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد wala ali ve sahbe sallam auzu billahi es semiu el alim minash şeytanir recim radu auzu bikum min meziat eşyaatin wa auzu minkullabin yahuturun bismillahirrahmanirrahim wala tu'tus sufaha em walakum el lati ceala Allahu lekum qiyamen ve erzuquhum erzuquhum fiha ve kesuhum ve qululu lehum kavlen ma'rufa Sadaqallahul azim Allah mema feana bil Kur'an azim mübarek lena fihi elhamdülillahi rabbil alamin estahdirullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum ellezî lâ yemût ebeden ve cefatunkum illa geçen dersten bazı yerler kaldı kaçıncı farz idi? 48 miydi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 Önemli insanlar vardı eski yani tabi e, bürokratlardan vesaireden, emekli olsun iş adamları vesaire. E, bu 54 farz meselesi işte sohbetleri soruyorlar. E, nerede yapılıyor, ne oluyor işte. O arada bu meseleyi söyledim. Yani şimdiki derslerimiz 54 farzla alakalı gidiyoruz.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 Onun için bizim derslerimizde bu ayet hadis esastır. Hangi derse gelseniz ya ayet-i kerime okunur, ya hadis-i şerif okunur mutlaka Rabbimizin beyanlarından yola çıkılarak, on üzerine tabi tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuftan da e, derlemeler olarak e, dinimizin esasları ve temelleri konu ediliyor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 Tüm birisi diyor işte. Efendim benim diyor e, meal bu kadar çok mealen en uzun var işte. Ben meal bir tane yeter ve ben, ben mealden anlarım falan filan. Ne anlarsın? Dedim sen mealden. Hoca el üzüm yok. Nasıl hoca el lüzum yok? O zaman sen ne yap? Git efendim. E, İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Onu da tam bilmiyor ya işte. Çatçut biliyor. Ondan sonra aç e, tıp kitapları bu doktorların, kitaplarının e, çoğu lafları, terimleri, tabirleri nece? Latince mi o? <gülüyor> mesela, Latince bil, bilen adam. Latince ne demek ya? Yunanca mı demek? <gülüyor> he? <gülüyor> he? <gülüyor> yani eski Yunanca. Yani böyle bir dil var he? Ya bu tıp şeyleri o öyle yazıyor mesela. Zaten gibi ecza şeylerin, ilaçların içine de bir şey koyuyorlar hiç bir kelimeyi iki kelime ya Türkçe geçiyor geçmiyor böyle ararsın şeyiyle herhalde onu doktora yazıyorlar <gülüyor> bize niye yazıyorlar biz bir şey anlamıyoruz ki Doktorda zor anlıyor efendim ne diyeyim şimdi e, ben Kur'an'ı anlarım mealden anlarım meal e, efendim e,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 Ben meali alırım elime, ayetlerden anlarım. Ya nasıl anlarsın? Sahabe anlamadı ya. Sahabe Arap olduğu halde anlamadı. Sen Arapta değilsin. Arapça şey anlarım. Ne Arapça biliyorsun? Sen Arapça, efendim, e, diyelim ki e, Türkçe e, terimleri, yani Lugat manalarını Arapçanı anladın, ettin. E, sarf okumadın, dahip okumadın.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 nereye dokunuyor hiç bunlara bakmadan işte o ne dedi bir tanesi çarşaf ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor efendim baş örtülerinizi hımarlarınızı vel yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne yakaların üzerine baş örtülerini yakaların üzerine salsınlar bu başörtüsünden maksat nedir? Çarşafın üst tarafı yani. Çünkü yakalarını kaplayacak. Adam da ne diyor? İşte gerdanlıkları çalınmasın diye diyor, yakasına gerdanlığın üstüne bir fular taksın. İşte dekan, profesör, ilahiyat taksın. E şimdi böyle mana veriyor adam. Hiç manadan anlamıyor ki. Efendim, humur nedir, hımar nedir, başörtüsü ne demektir? Efendim başörtüsünden maksat yakaların üzerine diyor, alayla kullanılıyor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 Kimden alıyor? Diyelim İbn-i Abbas'dan alıyor. Mücahit. Bunlar meşhur isimler. İmam Mücahit. E sahabe değil. Kimden alıyor? Sahabeden alıyor. Yani diğer tefsirler öyle sırayla geliyor. E sahabe kimden alıyor? Muhammed Mustafa'dan alıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. E yoksa Ebu Bekri Sıddık olsa Kur'an'ı çözemez. Yani peygambersiz çözemez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nasıl çözecek? E sala. salatı ikame edin. Salat Nedir yani? Arapçada dolu manası var da e yani Ebubekir, Ömer, Osman, Ali Rıdvanullahi, Mecmai. Diyelim ki 5-10 bin tane de en akıllı sahabeyi koyalım. Arap lügatını, Hicaz lügatı kabileler, Kureyş işte Yemen, esas Arap'ın aslı Yemen. Bütün lügatları da bilen sahabeler var. Eşariler mesela. Yemen, Lildir, Ebu Hüseyin, Eşarisi falan. Hepsini toplayalım. Otursunlar bir meclis kursalar. Yani en ileri gelen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 He? En fazla annesizler ne çıkarabilirler? Dua. E bu duanın mahiyeti ne? Şekli ne şimdi? Bu dua nasıl yapılacak? Allah Teala bu Yani beni hatırlayın da diyormuş. Bir, birkaç grup da öyle çıktı şimdi. Böyle 5 vakit namaz yok diyor. Allah'ı hatırladım, bir an bir hatırlarsın tamam oldu bitti. Niye salat duadır? Peki madem duadır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 Muhabbul kelam-ül Allah. Allah'ın kelime kaç tane? 4, dört tane. tane. Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Tesbih, hamd, tevhid, tekbir. Tesbih namazını kıldığımız şey. Allah'ın emrettiği kelime kelam dört tane diyor hadis-i şerif. Ha, peşeye diyor. Cülüp bile bunlardan müstağni değildi. Ne demek? Cülüp halindesin. E yıkanmaya vaktin var veya bekliyorsun, akıntın duracak veya çok yorgunsun, namaz kaçmıyor, bir yarım saat bir saat istirahat edip kalkıp yıkanacaksın mesela. Bunlar caiz şeyler. Ama o arada da diyor, Sübhanallahü'lhamdülillah ve la ilahe illallahül desin mi? E diyecek tabi da. Bir de baktın, Ezra Aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz. Ne yapacaksın? Ya ben cülübüm, beş dakika dur kusur Seni bekler mi ya? E ne olacak o zaman? E cülübken de la ilahe illallah diyemeyiz. La ilahe illallah diyemezsek o zaman ne olur? Allah hafaza. İmansız mı gidelim? Yani nereye dönüyor iş? Sen efendim e, cürüp gitmeyi bırakacaksın, murd gideceksin. E, la ilahe illallah desene de adam diyor ki ben abdestsizim, büyük abdestim de yok. Onun için la ilahe illallah diyemem. O, la ilahe illallah'ın e, gusül abdesti ile alakası var mı? Namaz abdest ile de alakası yok. Her zaman denir mi? Denir. denir. İmanı yetiştireceksin ya. Yani sadece ölürken demiyorum. Normalde de cülüp bile olsa diyor zikirsiz durmamalı. Yani zikir serbest zikir edilmeli. Peki o zaman bu salat duadır ve zikirdir işi çürüyor. Zaten efendimiz sahabe tatbikatından çürüyor. Neden? E 5 vakit bildiğimiz rükulu secdeli bu namazı kıldı. Buradan anlaşılıyor. Onu da bıraksak Kur'an'dan anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Ya Evlâd-ı Enamün üdeakun salâ Ey inananlar, namaza kalktığınız zaman, namaz demeyelim ona şimdi. Namaz farsçadır. Salat, Kur'an'daki kelimeyi konuşalım. Salata kalktığınız zaman. Bir defa kalktığınız zaman oradan ne anlaşılıyor? He? Ayağa Dua ve zikir için ayağa kalkmak lazım mı? Değil. Değil. Efendim. Ve kûmû Allah için kunut yaparken kaim olun. Bak ne anlaşılıyor? Ayağa kalktığınız. Öbür ayetlerde ne anlaşılıyor? İrkâû. Rukâilin. Ve stüdû. Secde yapın.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 Ha, nasıl çöküyor davaların sapıklıklar nasıl belli oluyor? Salata kalktığınız zaman kıyamdan Fevsilu vucuken ellerinizi yıkayın bey diye güler marafet kollarınızı dirseğe kadar yıkayın işte. Ve şan vucuken yüzlerinizi yıkayın, başınıza meshedin ve urulekumel keambeyn ayaklarınızı topuklara kadar, topuklar dahil yıkayın. Dua ve zikirde böyle bir şart var? He <gülüyor> <gülüyor> ama salatta salata kıyam olacağınızda böyle yapın. O zaman ne anlaşıldı? Anlaşıldı ki salat ne değil, senin bildiğin gibi Allah bir hatırla geç, değil. Öyle elini aç, kapat, yüzüne sür, bitti, değil. Salat ne? İşte ne? Ebu Bekir Sıddık dahil bütün sahabe toplasa, bin sene düşünseler, bütün Arapça edebiyatlarını da ortaya koysalar, lügatlarını, ilimlerini, salat kelimesinin manasının bu bildiğimiz şekilde önünde abdest olan, işte el kaldırılacak, iftiddiar tekbiri, kıyam kıraat, rükû, sücud,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 Mutlaka ne lazım? Peygamber lazım sallallahu aleyhi ve hadis-i şerifler lazım. O hadis-i şerifleri anlayan, alan, sahabenin beyanları lazım. O sahabeden alan, tabiinin de lazım. Tabiün tabi'in tabi'inden, zaten imam-ı azamlar da artık, imam şafi'ler de tabi'in, e, imam-ı azam efendimiz kesin tabi'inden de sahabe görmüş, diğer uçmuş müştehit tabi'in tabi'indir. E, tabi'in zaten o dönemde müştehitler gelmiş yani, var. Böyle olunca ne oluyor? Bu din bize, bize kadar bu şekilde geliyor. E bu tefsirlerde de biz Ruhul Furkan tefsirini yazarken bütün bunları aldık mı? Aldık. Bu ı işte çıkan yerden tabii Nisa sureleri geçmişiz oraları ya. Tevbe suresinin sonuna doğru kaldıydık işte. Daha da el vuramadık. Allah imkanlar versin fazla Ne yapalım ama e, iş ortada.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 Canlı yayın olduğu zaman ağızdan değil mi? Ağızdan. He? Yok ağızdan değil de şeyden, demirden. Vuruyor ya demirden. Bundan alınmaz. Caiz değil dur. Niye değil dur? <gülüyor> Ham sofu ya. Ham. Sofu. Demirmiş. O da ağızdan alınacak şey. Ne alakası? Ne alakası? Yani sen şimdi efendim ben sana fetvaı verip sana eğer radyoda Kur'an okunsa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 e, israfa yol açmayacak şekilde çünkü mal sizin kıyamınızdır ayakta durmanıza sebeptir çok önemlidir din dünya saadeti mala bağlıdır mal olmadığı zaman fakirlik olur fakirlik Allah muhafaza, fakru küfra az kalsın neredeyse fakirlik adamı kafir eder diyor hadis-i şerif niye kafir eder hele ki zenginlikten sonra da fakir olsa hepten kaybeder kafası şaşırır rızasızlık itiraz insan kafir eder bir de ahir zamandayız hemen hemen her şey nereye dayanıyor ile her şey mankıra dayanıyor yani para olmadığı zaman da eskiden bir aile bağı bir sılay rahim bir aşiret mefhumları bir akrabalık falan da vardı yani fakirde arada geçinirdi ama şimdi ne oluyor şimdi e, bu irtibatlar koptuğu için kesildiği için maalesef e, adam açtıktan ölçe komşusunun haberi olmuyor yani bundan dolayıdır ki Mal önemli, bu farzı okuyorduk, bu hususta bazı rivayetler bugün de size devam edeyim de bu dersi tamamlayayım çünkü önemli bir konu. Ebu Musereş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte, demin adını söyledik şimdi geldi bak, mübarek, bilerek de demedim yani. Büyük sahabidir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah, Üç kişi var,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 dört şahididir, aynı anda görmesidir, açık görmesidir falan yani. Ağır bir meseledir yani. E o dedikodulara da kulak verilip herkes birbirine bir şey çıkartmak için, adama karısını boşalttırmak için de dedikodu yaparlar yani. da yaparlar. Yani. Onlara hiç itibar edilmemesi lazım. Bu bir adamın efendim huyu bozuk bir kadını nikahında tutması duasının reddolmasına sebeptir.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 Şahitsiz iş yapmamak. Ora cülün ate malü Mallarınızı sefihlere, beyinsizlere vermeyin." buyurmuyor Allahu Teala. O zaman bir adam bir sefiye malını verirse, e, bu adamın da duası kabul olmaz. Allah. Yani sefiye malı vermek geçen dedim size. Çocuğun beyinsiz diyelim, aklı kıt. Sen ona hiç para verme demek.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 Yanda da birkaç ağlar var, ağlar çok. Birkaç ağ vardı o zaman, eski dönem yani. Bu Ahmed'i dedi, dünya işleriyle meşgul etmemek lazım. Bunu sadece ilimle meşgul etmek lazım. Geri kalan ihtiyaçlarını görmek lazım. Hiç, adam vurdum duymadı kapilinde. Hiç. O zaman yine eski sıkıntılarımız zamandı. Yani. Yok, ben isterim ki, bana en tatlı şey sohbet edeyim. Fetva anlatayım, mektubat okuyayım. E kitap yazayım, benim sevdiğim işler onlar. Dünya işinden biraz konuşmaya başladım mı stres, sıkıntı, tansiyon, şeker, hep bozuluyorum ya. İstemiyorum, istemiyorum ama nasıl yapacaksın? Çoluk var, çocuk var, geçim derdi var, isteyenler var, ihtiyaçlar var. Ha, dünya ve ahiretin kıyamı ve kıvamı neyleymiş? Mallaymış. Malına sahip olmadın, çarçur ettin, sefihlere, ahmaklara, aklıkıt olanlara işleri devrettin,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 ee, vasiyet edeyim yani hayra üçte iki çoktur dedi çoluk çocuğa bir şey kalmaz dedi ki yarısını vasiyet edeyim dedi. yarısı çoktur dedi e dedi ki üçte birini bari hayra bırakayım dedi tamam üçte bir olsun e şu anda bile birisi vasiyet etse fıkıh kaidesini söylüyorum bir adam vasiyet etse dese ki ben öldükten sonra şu şu mallarım işte neyse bütün mallarım veya şu şu mallarım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 yani adam şimdi cenaze namazına gelmiş, cenazeden defne giriyor, şimdi bu trafik falan Şimdi hepten bir alem oldu, eskiden küçük bir kasaba, mesela köyler, şuna bunlar Cenaze orada konuluyor, defin hemen yanında yapılıyor, mesela oradan da işine gider E şimdi İstanbul'da bir cenazeye gitsen, oradan da mesela gitsen falan, yarım gün o gün işin ne olur? Yani öyle şeymiş şu anda İstanbul'da Evliya Allah'tan bazıları diyor, adamı cenazede görürlerse derlemiş. Hadi git dükkanına, cenaze ortada kalmadı ya Yani kendi anası babası falan değil de Diyelim ki normal bir Müslüman'ın sevap alma cenazesine gelmişti Der git dükkana gideyiz. İşine git işine. Çalışmal lazım. Namaz için, ibadet için. Bak dersin önemi bu. Eee ama velakin bunu niye anlıyoruz yine? Ne için anlamamız lazım bunu? İslam'ı yaşayabilmemiz için. Çoluk çocuğu muhtaç etmesek onlar bizim lafımızı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 Öbür türlü faydan az olur. Faydan olmaz demiyorum. Abdullah ibn Abbas anh, ne buyurdu? Dirhemler ve dinarlar yani altın ve gümüş paralar Teala, şimdi kağıt paralar neyse. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki neleridir? Mühürleridir. Efendi Hazreti çok derdi bunu bak. Eski sohbetlerde derdi. Adama dedi kağıdı veriyorsun. Adam da sonra kalkıyor en değerli şeyini yenilecek, içilecek veya malını veriyor. Aldığı ne? Kağıt ya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 Bazen bu ters oluyor. Adam fakir oluyor, kalbi dünyacı da oluyor. Adam zengin oluyor, kalbi dünyadan soğuk oluyor. Bu zamanda da az bulunur, ama bulunur yani. Adam padişah ziyarete giderken bir yolda bir kulübede dağ başında bir zata uğruyor ya.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 Bu da içinden diyor ki sabah kadar namaz koyu ibadet, padişahla ne işin var yani selam da niye söylüyor falan ama bir yalaka adama da benzemiyor diyor yani içinden diyor. Tamam bahsüsle diyor. Gidiyor işte görüşmelerini yapıyor padişahla, o da nedir vasfı bilmiyorum. Padişah da selamdan arz ederken, dönerken diyor ki, benden de diyor o zat'a diyor selam söyle diyor, dünya sevgisini kalbinden çıkarsın diyor. Padişah diyor. Allah Allah. O buna da şaşırıyor bu sefer. Buna daha çok şaşırıyor. Ya her yer saray diyor. Yemek, içmek, mal mülk bu da gitmiş evliya aya saat ediyor. Bu da nasıl istiyor, içinden diyor. Zaten sıkışık açıktan desin onu diyemez. O kulübedeki adam diyor ki o saraydekine nasıl diyecek? Oradan da geliyor. Efendim. Buna selam iletiyor falan. Ya diyor zamanın sultanı diyor Evliyaullah'tan salih bir zattır diyor o.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 İsra suresinde var, ikisi de İsrâ'ı suresinde var. Estağfurullah. Ve lan bedir tebedir a, inn al-mubdizirin ve li Sakın müslüf olma, çarçur etme, boş yere harcama.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 Allah'a muhafaza gelirsin, gelirsin, öyle bir yere gelirsin, bu Allah bana niye böyle yapıyor, haşa! Dersin, yavur olursun, dinden gidersin yani şimdi kardeşim. Ya Rabbi, beni muhtacına muhtac etme, muhtaç isem ancak sana muhtacı olayım demiş. Şair ne güzel demiş. Amin denecek duadır. Yani, benim de tek duam. Elden ayaktan düşürme, ya Rabbi kimselere muhtaç etme ya Rabbi. Yani,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 bu zamanda çok daha muhtaç olmamak hasta olmamak bunlar düşünmek lazım yiyorsun yiyorsun yiyorsun kolesterolın çıktı damarın tıkandı İşte işte dikkat edeceksin böyle yersen hasta olursun, hasta olursan yine yük olursun millete muhtaç olursun ne olacak o zaman bütün millet evde oturmuş felç e kendine bakacaksın ki ne olmayacaksın felç olup da millete yük olmayacaksın ama ben elimden geldiği kadar İslam'a uydum sünnete uydum Sahat'e sı riayet ettim de Allah felç et o tamam. Allah'ın kazasına razı ama sebebine sarıl be mübarek adam. Dümdüz yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun aşağı Bre hareket yap, şunu yap, bunu yap. Doktorlar da diyorlar. Ya bunların İslam'da yeri yok mu yani? He? Yeri olmaz mı ya? Muhtaç olma diyor sana da anlasana sen hasta ne demek? Muhtaç demek. Daha da ne olacağımız <gülüyor> da belli değil. Evet. Kur'an-ı Kerim'de birçok ad-ı kerimede yazışmak,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 Meşguliyetiniz olsaydı önemli. Gelebilir miydiniz? Gelemezsiniz. Boş vaktiniz oldu da geldiniz. Dünya ve ahiret e için işe gidiyorsun. Başka bir meşguliyet ondan ağır çıksa işe de gitmezsin. Demek ki dünya ahireti kazanmak boş vakte muhtaç. Boş vakit ise ancak malın varlığıyla elde edilebilir. İnsanın geçimi varsa o zaman ibadete ne oluyor? Daha fazla vakit. İki rekat sünnet kılacaksın, 4 kılar. Teheccüde kalkar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 Oradan bir yere basmış, oradan bir düğmeye basmış. Yani şey indiriyor, oyun indirmiş, bilmem ne indirmiş. Dört yüz lira fatura mı ya? <gülüyor> nasıl babası? Ya diye biz buna kırk liralık şey etmiştik, limit koymuştuk. Sen, oradan limiti delmiş işte, nasıl delmiş. Dört yüz'e çıkmış yani. Bunlar böyle bir millet yani. çocuk çocuk bu durumda. Sen onun eline cep telefonu verirken zaten sen, Sefiye, <gülüyor> sermayeyi verdin, kediye yükledin yani sen o.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 bu sefer ne sana? Düşman olur. Sana pusu kurar. Niceleri akrabalanıp öldürüyor. Hep para yüzünden. Adam 100 lirayı adam öldürüyor ya. Böyle konuşulur mu ona? Yavrum bu malda kar payındayız. Daha kazanacak ticaret var. Sen şimdi ihtiyacını görelim. Ne lazım falan. Böyle konuş ha? Bir de ondan sonra sen sefilsin. Sana mal verilmez. Bu da kim demiş onu falan. Bir de demiş Allah demiş falan. Vay Allah nasıl demiş falan. Adamı gavurda ettin ya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 löp löp götürüyorsun yani amutuyla götürüyorsun harcıyorsun tüketiyorsun esas sefih kim? Nefis. hepimizin nefsi nedir? nefis sefihdir sefi ne demek? beynsiz Allah'ın dininin şeylerine rahat istemez şimdi bizim nefsimiz günahları istiyor mu? haramlara meylediyor mu? diyor mu? haram yapıyor mu diyor mu? kimi yapıyor kimi yapmıyor diyor mu istiyor mu? e akılsız işte çünkü ateş istiyor şimdi çocuğa niye çocuk diyorsun? Ha çocuk çünkü elini ateşten bile saklamaz. Tam beyinsiz olursa gider eli ateşe sokar. Değil mi şimdi? Delinin tarifini, aklın tarifini. Deli kar zararını bilmeyendiriyor. Bakır Bakırköy'de tımarhane var diyorlar. Hepsi benden akıllı. Gidiyorsun, şu parası parası istiyor, bilmem ne istiyor. Kaç liraya kaç sigara alın, onu bilebilirsin. <gülüyor> Akıl nedir? <gülüyor> Akıl seni uçurumlardan uzaklaştırana derler. E şimdi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 Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, Allahümme, Allahümme inna nes'elüke l-cenne, ve minen nâr, Allahümme inna nes'elüke rıdâke vel cenne, vel -cenne ve ne'udibike msakadike vel nâr, Allahümme inna nes'elüke l ve mâ karrab eyleyâ min qavlimu amel, ve ne'udibike minen nâr, ve mâ karrab eyleyâ min Allahümme min Muhammed, teâlâ aleyhi ve sellem, أعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين, آمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه Allahümme Rabbena etmimlenâ nûrenâ ve gfirlenâ inneke alâkül şeyin kadîr ya râhîmen râhîmîn ya râhîmen râhîmîn ya râhîmen râhîmîn sen fazl kereminle ya Rabbi, bu cemaat buradan dağılmadan affeyle mağhuret lütfuna keremine mazhar eyle şu saatte okunan dinlenen ayet ve hadis-i şeriflerin hürmetine cuma gecesi bereketiyle hepimizi hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle korktuklarımıza emin eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya Ölünceye kadar rızana muvaffak amellere muvaffak eyle. Seni kızdıracak işlerden, sözlerden, inançlardan muhafaza eyle. Çocuklarımızı salihin salihata eyle, hak ile Hayırlı ile eşlerimizi yâr eyle, itaatkar eyle. Hayırlarını göster, şerlerini defa ile. Bizi birbirine bela yapma ya Rabbi. Bizi birbirimize mağfiret vesilesi eyle.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 Ya Rabbi Müslümanız dediler. Göya kafalarında sarık var. Göya mollayız dediler. Ya Rabbi Hizbullah'ız biz Allah'ın cemaatiyiz dediler. Şimdi girdiler Eli Sünnet'i kesiyorlar, doğuruyorlar. Çoluk çocuğunu ke kesiyorlar. Gözleri önünde çoluk çocuğuna tecavüz ediyorlar. Ettiriyorlar Ya Rabbi. Sen bu sureteki Ehl-i e yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Sen Ya Rabbi bu şiayı Ya Rabbi haritadan sil Ya Rabbi. Amin. Belalarına acil takdir eyle Ya Rabbi. Amin ehl Sünnet'e kuvvet devleti ihsan ile, eli Sünnet'e dünya birliği ihsan eyle, Ehl-i Sünnet'e aziz eyle, ya Ehl-i Bid'at-ı Zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Afganistan, Çeçenistan, Filistin, Gazze ya Rabbi, aktar arzun er her neresinde zulmen hapsedilmiş Müslümanlar varsa halasa eyle ya Rabbi. Esirleri halasa eyle ya Rabbi. Zorda darda kalanlara yardım eyle ya Eli ehl Sünnet'e her yerde galip eyle ya Rabbi. Ehl-i Şirki, ehl her yerde Zelil eyle, Hakir eyle.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 Ya Rabbi Kur'an izzeti nasıl eyle Ya Rabbi. Kur'an'a uygun bir nizam nasıl eyle Ya Rabbi. Kur'an'dan uzak olmaktan muhafaza ile Kur'an'dan uzak olanlardan ırak eyle Ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren Fatihin. İmanla yaşayıp imanla ölmek nasip eyle. Bizden evvel ölenlere gır gır gır rahmet eyle, kabüller. Nur eyle. Adem babamıza kadar bizi doğuran atalarımızdan, müminin mümahatner vahine. Şu mübarek gecede hediye olmak üzere. buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammed Abdü ve Resulü Kabirlerinin nura gark yağalım ya amin. bitiremeyecekleri cevaplara Mazhar eyle ya amin. Komşularına da dağıtmaların nasip böyle ya Amin istirahatlerini yevmen fe yevma Müzdaad ya Rabbi amin o Sallallahu teala ala seyyidine Allahümme, Allahümme salli, ve salli, ve salli, ve salli ve sellim Ve barik Ala seyyidine Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahii Ve Alalihi Ve Sahbih Dualarımızın kabulü ve hayırlı müradlarımız husulü niyetiyle buyurun. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline ve l'akhirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ila sharf en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahbe İmam terkatne efendi babamız hasa ile ruhu Şeyhül İslam İsmail Efendi ve Şerh Şeyhül İslamların İsmet Garibullah Büyük Şeyh ve silsilemizin diğer meşayihimizin ve bu cemaatin geçmişlerinden mümini müminatın ve bu celsede isimleri okunan müteveffaların ervahı için Fatiha